Rabbi zidni ilma ve fehma ve alhiqni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hasmihi şeyun fil ardi ve la fis sama. Ve huves semiul alim. Değerli müminler. Bundan sonra her hafta çarşamba günü öğle namazından önce tefsir dersi yapacağız beraber inşallah yaklaşık iki haftadır aranızdayım ancak derslere başlayamadık benim adım Fikri Göncü Marmara Erelisi'ne ilçe vaizi olarak geldim bundan sonra gerek vazlarımızda gerek tefsir ve hadis derslerimizde beraber olacağız. Allah cümlemize hayırlı dersler yapmayı, Kur'an'ı öğrenmeyi, anlamayı, yaşamayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hocamız da tefsir dersleri vermekte. Dolayısıyla onun vermiş olduğu tefsirler haricinde bir program izleyeceğiz ki aynı dersler tekrar olmasın diye. Ancak Fatihatül Kitab, Fatiha suresinin kitabın başındaki Kur'an-ı Kerim'in başındaki Kur'an-ı Kerim'in anahtarı durumunda olan Fatiha suresinin hem maal hem de tefsir olarak ee, ders olarak ilk ders olarak işlemekte fayda görüyorum. Allah-u Teala muvaffak eylesin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sizlerin de malumu olduğu üzere eûzu demek demek sığınıyorum demek. Neden? Yine şeytan şeytandan sığınıyorum. Hangi şeytandan? Racim olan, kovulmuş olan, taşlanmış olan, Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytanın şerrinden. Allah'a sığınıyorum diyoruz. Sığınırım diyoruz. Kur'an-ı Kerim okumaya başlar iken bu e'uduyu çekmek gerekiyor. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bir emir olarak buyuruyor. Ne diyor emir, emirde? Siz Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda şeytanın şerrinden onun dostlarının şerrinden onun akıl hocalarının şerrinden şeytanlardan ve şeytanlaşmış insanlardan her türlü şeytani vesveseden Allah'a sığınırım de Allah'a sığın. Yani insan oğlu Değişik vesveselere Kapılmaya müsaittir İnsanoğlu Allah'ın Razı olmayacağı bir takım Düşüncelere Kapılmaya Müsaitir, eğilimlidir Buna bir eğilimi vardır Şeytan da Bu eğilimde ona yardımcı olur Onun Nefsani, şehevi yerlere doğru akmasını sağlar. Önünde adeta bunun yolunu yapar, yardımcısı olur. O yüzden Yüce Rabbimiz bizim bu durumumuzu bildiği için diyor ki siz Kur'an okumaya başlar iken de Şeytanın şerrinden Şeytanın ordusunun şerrinden Şeytanlardan Şeytanlaşmış insanlardan Şeytanın vesvesesinden ve şeytanlaşmış insanların Vesvesesinden Allah'a sığının Allah'a sığının Allah'a sığınırım deyin Diyor Zira Kur'an-ı Kerim emirlerle doludur, yasaklarla doludur. Tabi yasaklar azdır emirlere oranla. Mübahlar çoktur. Yasaklar azdır. Hayatta yasaklanmayan her şey mübahtır. Yiyeceklere baktığınız zaman yasak olanlar nedir? Sayarsınız. İşte Allah adı olmadan kesilen Hayvan. Allah'ın adı üzerine anılmadan kesilen hayvanın eti yenmez Yani Bismillah Denerek kesilmeyen hayvanın eti yenmez Ölü bulunan Mundar bulunan Hayvanın eti yenmez Domuzun eti yenmez Yırtıcı Leş yiyici hayvanların Etleri yenmez vesaire bunları saymak yani saydığımız zaman bunların az olduğunu görürüz ama helal hayvanları düşünün birçok hayvan helal eti yemek hayvan yani deniz hayvanlarından tutun havada uçan kuşlara kadar karada yaşayan hayvanlara kadar mübah hayvanları saymakla bitiremezsiniz daha fazladır o yüzden İslam dini Yasak dini değildir. Bazılarının bu şekilde bir algılaması var. Yasak dinidir. Diye hani derler ki ya kardeşim ya hoca devamlı anlatıyorsun. O haram bu haram ya arkadaş hayatı bize dar ettiniz ya. Her şey haram diyorsunuz ya. Bırakın bizi biraz bir serbest olalım diyen insanlar rastlıyoruz. Yani. İmanı zayıf olan insanlar böyle söylüyor. Halbuki öyle değil. Her şey mübahtır haram olanlar hariç. Her şey serbesttir. Yasaklanan şeyler hariç. Yasaklanan şeyler azdır. Her zaman azdır. Yani bunu örnek verirsek gerçekten çok örnekler var. Meyvelerden, sebzelerden, tahıllardan bakın ne kadar şey var tertemiz yiyecekler. Hepsi serbest. Gezmek, tozmak, eğlenmek, yüzmek hepsi serbest. Ama hepsinin neyi var? Bir ölçüsü var bir şekli şemali var. Ee, mübah olacak şekilde tarzda yapılması var. Örneğin bir insan denize girebilir, yüzebilir. Ama sen e, haram yerlerini gösteren bayanlarla beraber denize girersen bu olmaz. Neden? E Çünkü haram olan yerleri açık olan bayanlar olduğu için onlara bakmak zorunda kal, durumunda olacağın için göz zinası yapmış olursun harama girmiş olursun yanlış olur. o yüzden Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz ne diyor? Mümin kadınlara söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar haram, haram haram bölgelere haram şeylere yasak olan şeylere bir kadının güzelliği eti, budu, kolu, bacağı en sesi neyse boğazı bu onun kocasına nikahla mübah olan nimetlerdir. Nikahla beraber kocasına mübah, kocasına nimet olan bölgelerdir. Ama bunu açtığı saçtığı zaman etrafta bütün insanlar ne diyorlar efendim onun o e, güzelliğinden gözleri istifade ediyor. Yasak bir şekilde, haram bir şekilde istifade ediyor. Yüce Rabbimiz diyor ki, böyle yapmayın. Haram olan bölgelerinizi göstermeyin. Birileri haram olan bölgelerini isteyerek, istemeyerek, unutarak, bilmeyerek, bilerek, gaflete dalarak veya inanarak, veya inanmayarak gösterirse Ey Müslüman sen kendini biliyorsun, sen ona doğru dikkatlice bakma. Gözünü koru, gözünü koru, dimağını koru, aklını koru, imanını koru, iffetini, namusunu koru. Allah'ın bu emridir. O yüzden değerli müminler, öyle bir hal üzerindeyiz ki sürekli olarak mevcut fitnelerden, mevcut yasaklardan Allah'ın sığınmasına ihtiyaç Allah'a sığınmaya ihtiyacımız var. Sürekli euzu billahi mineşşeytanirracim manasını bilerek bunu söyleyelim. Kovulmuş şeytanın ve şeytanlaşmış insanların vesveselerinden Allah'a sığınırız. sığınırım de diyelim hep beraber tabii ki. Kur'an-ı Kerim'in başında okumaya başlarken Yüce Rabbimiz şeytanın şerrinden Allah'a sığının emrini neden veriyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de allah Teala diyor ki şunları şunları yapın, şunları şunları yapmayın. Şunlar şunlar iyidir, bu iyileri yapın. Şunlar şunlar kötüdür, bunlardan kaçının diyor. Ama şeytan geliyor diyor ki ya sen öyle dediğine bakma, o kadar da değil yani. Neresi kötü canım? Kur'an'ın kötü diye lansı ettiği şeylerin aslında o kadar da kötü değil falan şeytan gelip vesvese veriyor İşte bu durumda biz Allah'a sığınmamız gerekiyor o vesvese kalp, kalp kafamıza geldiğinde kalbimize geldiğinde Allah'a sığınmamız gerekiyor Kur'an-ı Kerim baştan sona inanılması gereken ilkeleri Müslümanın inanması gereken ilkeleri bizlere ifade ediyor açıklıyor Şeytan geliyor diyor ki bu ilkeler o kadar önemli değil diyor şeytan. Vesvese veriyor yani. Biz bu şeytanın verdiği vesveseye karşın Allah'a sığınmamız gerekiyor. İmanımızı muhafaza etmemiz için Allah'a sığınmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Evet. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ne demek Bismillahirrahmanirrahim? Rahman olan Rahim olan Allah'ın adı ile başların okumaya işime, aşıma yolculuğuma tarlama, ziraatıma değil mi? Bunu diyoruz. Allah'ın adı ile. Ne demek Allah'ın adı ile başlarım? Yani ben bu işe başlıyorum ama benim yardımcım Allah'tır. Ben bu işe başlıyorum ama beni muvaffak edecek olan Allah'tır. Eksiğim olabilir, Allah bana eksimi tamamlayacak. Güçsüzlüğüm olabilir, Allah bana güç desteği verecek. Azmim kırık olabilir, Allah bana azim verecek. Yorulabilirim, Allah beni dinlendirecek. Aciz kalabilirim, Allah bana kudret verecek. Bu, bu demektir yani. Ya Rabbi ben seni yanımda istiyorum. Ya Rabbi aciz bir kulun olarak şu işe başladım. Sen olmazsan ben bu işi başaramam. Ya Rabbi ben aciz bir kulun olarak direksiyona geçtim. İstanbul'a doğru yola çıktım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bu ne demek? Allah'ım ancak sen muvaffak edersen ben oraya hedefime ulaşabilirim. Allah'ım sen beni koru. Allah'ım sen benim eksikliğimi gider. Allah'ım sen benim dikkatsizliğimi... Gider. Sen bana güç ver, kudret ver. Sen beni muvaffak eyle. Aciz kaldığım yerde sen beni tamamla. Bismillah budur. O yüzden neden çekmeyelim Bismillah? Bazıları besmele, ya ne gerek var? Bismillah diyeceksin, demeyeceksin. Ne olur yani? Diyor bazıları. Olur mu kardeşim? Bismillahirrahmanirrahim demek Ya Rabbi sana ihtiyacım var. Sen beni muvaffak eyle. Gücüme güç kat. Beni muvaffak eyle. Bu, bu demek Allah'tan yardım istemenin, ona sığınmanın neresi kötüdür? Neresi boş bir iştir? Haşa. Bu müminin yapması gereken dop bir iştir. Her müminin yapması gereken bir ibadettir. Çünkü Allah'a sığınmak, ondan yardım istemek değerli kardeşlerim bir ibadettir. Kul olmanın bir arzıdır. Biz aciz kullar olduğumuzu Allah'a arz etmemiz lazım ki Allah da bizim acziyetimizi gidersin. Biz muhtaç kullar olduğumuzu Allah'a arz etmemiz lazım ki Allah da bizim ihtiyacımızı karşılasın. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım başlıyorum. Allah'ın seni yanımda istiyorum. Allah'ım beni işimi güdük bırakma yarım bırakma. Aciz kaldığım yerde beni yarı yolda koma ya Rabbi. Bu, bu demektir yani. E ne güzel bir şey işte. Bunu yani güçlülerin en güçlüsü, muktedirlerin en muktediri olan yüce Allah yanımızda olsa eksiğimizi giderse bunun neresi kötü ya böyle bir yardımı kim istemez ama haram bir yola giderken de besmele çekilmez neden? olmaz efendim ben falan meyhaneye içmeye gidiyorum haşa bismillahirrahmanirrahim kontağı vurdu Ol ya yani. olmuyor. Olmadı. Veya sigara yakacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz. Veya kadeh. Bismillah olma. Haşa. Yani biri mekruh bazı alimler tarafından haram görülmüş. Diğeri tamamen ittifakla haram görülmüş. Allah'ın yasak kıldığı bir işi de "Allah'ım senin yardımınla ben bu işi yapacağım." demek olmaz yani. Çünkü Allah haram işlerde, yasak işlerde kuluna yardımcı olmak istemez. Ama müsaade eder. İmtihan gereği. Şu elimiz bir kadehi kaldırdığında Allah korusun. Allah korusun. Allah dirimiş olsa elimiz taş kesilir. Yarı yolda kalır değil mi? Ama Allahu Teala imtihan gereği Aczallahu Celle Celaluhu İmtihan gereği bizlere müsaade ediyor değerli müminler. İmtihan gereği. allah Teala bizi deniyor. İyileriyle kötüleri birbirinden ayırmak istiyor. İyileri iyilerin mekanı olan cennete koyacak değerli kardeşlerim. İmtihanı kaybedenleri, sürekli hata yapmakta ısrarcı olanları, asla ıslah olmayanları kendisine verilen trilyonlarca nefes kadar fırsatı her nefeste kaçıranları ve tövbe etmeden emaneti Allah'a teslim edenleri Allah ne yapsın? Nasıl bunları cennete koysun? Bin defa tövbeni bozsan, hayat sahibiysen, ya Rabbi bin defa tövbimi bozdum, bin birinci kere tekrar geldim, aşk ile geldim, azim ile geldim, bir daha yapmayacağım ya Rabbi. Dediğin zaman Allah tövbeni kabul ediyor. Bin bir, iki bin bir, Milyon bir, Bir milyon bir kabul ediyor. Ama son nefes Çıkmadan kabul ediyor. İnsan Öleceğini Anladığında Artık gargaraya durduğunda Ölüm sekeratına durduğunda Artık tövbenin kapısı kapanıyor. Neden? Artık anlıyorsun ki, tamam gidicisin, dünyadan ele tek çekiyorsun. Ya Rabbi, son nefesden önce ben bir tövbe edeyim ki günahlarım af olsun. Olmuyor işte orada. Ne zaman ki anladın ölüyorsun, ölmeye durdun, ölüm meleğini gördün, gözlerin tabana dikildi dehşetinden, ölüm sekeratından. Ya Rabbi ha, anladım ki ölüm var Ya Rabbi, şimdi tövbe ediyorum olmuyor işte. Bu olmuyor. O manzara, o durum olmadan değerli kardeşlerim tövbe olacak. Aks takdirde olmuyor. Rahman ve Rahim ne demek? Onu da açıklayalım ezan bitene kadar. Diğer dersimizde diğer ayetleri açıklamaya çalışırız inşallahü teala. Rahman demek değerli kardeşlerim Allah'ın mümin, münafık, kafir ayırmadan Dünyada çalışan her kula nimet vermesidir. Rahim ise dünyada Allah'ın yolundan gidip de ahirette cennete kavuşan insanlara Allah'ın özel bir ikramıdır, özel bir vergisidir, özel bir nimetidir, cennetidir, nimetlendirmesidir. Rahim sıfatıyla Allah mümin kullarını cennette en güzel nimetlerle nimetlendirir. Rahman sıfatıyla dünyada mümin kafir ayırt etmeden herkesin çalıştığı kadar, sebep olduğu kadar kendisine rızık vermesi de, nimet vermesi de onun Rahman sıfatının tecellisidir değerli kardeşlerim. Biz hem Rahman hem de Rahim olan Allah'ın ile bu işime başlarız derken işte bu anlattığım şeyleri söylüyoruz. Tabi anlattığım şeyler debede kulak. Bunlar daha geniş, daha geniş bir şekilde, teferruatlı bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde anlatılabilir, anlatılmalıdır. Yer yer bunlara temas edeceğiz. Bugünlük nasibimiz bu kadar. Ezan-ı Şerif okundu, bitti. Allah Hepimizi Kur'an ehlinden, Kur'an'ın şefaat edeceği müminlerden eylesin. allah Teala namazlarımızı, niyazlarımızı, dualarımızı, hasenatımızı kabul eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yeni gelen kardeşlerim için ben tekrar kendimi tanıtmak istiyorum. Değerli kardeşlerim adım, Fikri Göncü Samsunlu'yum 1968 doğumlu İlçenize Vaiz olarak atandım Bu derslerimizde İnşallah Allah ömür verirse Fırsat verirse Fırsat verdiği kadar Bu derslerimizde Bu camimizde diğer Marmara evimizin Diğer camilerinde Gerek tefsir derslerinde Gerek hadis derslerinde Gerek vaazlarımızda beraber olacağız. Allah sizleri de bizleri de nasip e, e muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.